Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Bugün Mekke'de 12 yıl üst başlığımızdaki sunumlarımızın sonuçsunda alt başlık olarak Kur'an'da peygamber ismini koydum alt başlığımız Kur'an'da peygamber Kur'an'da Hazreti Peygamberimizin nasıl anlatıldığı nasıl geçtiğiyle ilgili bir sunum yapmaya çalışacağım. Konu biraz uzun gibi ama biraz hızlı davranarak inşallah erken bitirmeye çalışacağım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından elçilikle görevlendirildi. Görevinin kapsamı üç konu üzerinde yoğunlaşıyordu. Elçi olarak görevlendiren Peygamberimiz üç konuda Allah tarafından görevlendirildi, yetkilendirildi ve sorumlu tutuldu. Birincisi, Allah tarafından kendisine iletilen ayetleri insanlara tebliğ etmek. İkincisi, insanlar ayetlerle ilgili sorular sorduğu zaman gerekli açıklamaları yapmak. Üçüncüsü, ayetleri uygulayarak insanlara ayetlerin pratiğini göstermek. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman, bu üç konudan baktığımız zaman, şöyle diyebiliriz. Hz. Peygamberimiz, Allah'tan gelen bütün ayetleri kısında Allah'ın hikmetiyle, Allah'ın iradesiyle ki bu konuda ayette var biliyorsunuz. Dilini depreştirme, onun hafızana hıfzına yazacak biziz diyor Allah. Bütün ayetleri hiç unutmadan hafızasında tutuyordu. Ve bütün ayetleri hiçbirini saklamadan, hiçbirini gizlemeden, yamutmadan, eritmeden insanlara tebliğ etti. Ayetlerle ilgili Müslümanlar tarafından soru geldiği zaman bu sorulara olduğu gibi cevaplar verdi. Allah nasıl emrettiyse, ayetleri hangi anlamda emrettiyse, o anlamlarda hiçbir saptırmaya, hiçbir yoruma, hiçbir teville meydan bırakmadan ayetler şu anlama gelir diye açıklamalarda bulundu. Bunun örnekleri mevcut. Ve bütün Kur'an'da geçen ayetlerin hepsini uygulama, düşünme, inanma noktasında yani eylem noktasında hayatına geçirdi. Onun için rivayetlere göre karısı Hazreti Ayşe onu yaşayan bir Kur'an olarak tarif etti. Hazreti Ayşe'ye Peygamberimizin vefatından sonra Peygamberimizi tanımayan Müslüman olanlar, Peygamberin Hz. Ayşe'ye sordukları zaman o kısaca şöyle cevap verdi. Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. İşte o okuduğunuz Kur'an da Peygamberin şahsında yaşayan bir insan olarak hayatta var oldu. Ayetler Resulullah'ın şahsında hayatta yaşama indirgendi. topluluktan kurtuldu, hayalcilikten kurtuldu, yaşamın içerisinde insanların arasında hayatın içinde var oldu.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 size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir rasul gönderdik demektedir. Ayette geçen kitap, ayetleri, hikmet ise, ayetlerin anlamını, derinliğini, uygulama biçimini ifade etmektedir. Eğer ayet uygulamaya yönelikse, pratiğe yönelikse, oradaki hikmet onun pratiğine, eğer ayet bir geniş bir bilgi hazinesine sahipse, bu bilgi hazinesinin ne anlama geldiğine yönelik yorumuna ve bir ayet eğer insanların hayatıyla ilgili ve dinin içeriğiyle ilgili derin bir ifade içeriyor ise, onunla ilgili ifadeyi hikmet kavram olarak içinde barındırmaktadır. 12 yıl Mekke'de, 11 yıl Medine'de olmak üzere toplam 23 yılda Resul bu görevlerini yerine getirdi. Ne yaptı? Ayetleri tebliğ etti, sorulan sorulara karşılık ayetlerin açıklamalarını yaptı ve uygulamaya yönelik ayetlerin hepsini hayatında bir bir uygulayarak gösterdi. Resul'ün 23 yıllık hayatı peygamberlikten önceki dönemleriyle asla kıyaslanamayacak şekilde aktif, ve büyük bir mücadele içinde geçti. Peygamberlikten önceki dönemini şöyle baktığımız zaman, kendi halinde çok dürüst, iyi ahlaklı birisi, Abdülmuttalip'in yetimi, babası ölmüş, anası ölmüş. Abdülmuttalip öldükten sonra amcası Ebu Talif himayesinde yaşayan, daha sonra ise Mekke'nin zenginlerinden bir kadınla evlenen, ticari hayata atılan, Hz. işte sermayesiyle ticari hayata atılan, bir insandı ve toplumda çok sevilirdi, sayılırdı, görüşlerine itibar edilirdi, bazen hakemliğine itibar edilirdi. Herhangi bir konuda itirafa düştükleri zaman onun fikrini sorarlardı ve Mekke'de kurulan Hılfıl Fudul Teşkilatı'na üyeydi. Bu Hılfıl Fudul Teşkilatı Mekke toplumu içerisinde haksızlığa, adaletsizliğe uğramış kişilerin haklarını Aramak, adaleti sağlamak için kurulan bir örgüttü, bu örgütün üyesi olarak görevlerini yaptı, böyle bir insandı. Ama peygamberlik geldikten sonra hayatı tamamıyla değişti. Yeni bir mücadele, yeni bir anlayış, yeni bir hayat çizgisi, yeni idealler ve yeni düşünceler, yeni inançlar onun hayatının bir parçası oldu. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik geldikten sonra insani vasıflarını değiştirecek herhangi bir değişiklik görülmedi. Yani peygamberge olmadan önce de insandı, peygamber olduktan sonra da insan olarak devam etti hayatına. Onu insanlıktan çıkarıp insanlık dışı bir kutsiyat atfedilen bir varlık haline dönüştürmedi peygamberlik. İnsanlığı devam etti. Zaten İslam gelmeden önce de Dürüstlüğüyle, ahlakıyla öne çıkan Rasulullah, İslam geldikten sonra da aynı şekilde toplum içerisinde, dürüstlüğüyle, ahlakıyla, insanlık vasıflarının en güzel şekilde ifade eden bir insan olarak yaşamını sürdürdü. İslam geldikten sonra, Müslümanların ilki olmakla emredildi. Ayet öyle diyor. Ben, Müslümanların ilki olmakla emredildim Ve Müslüman oldum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik sürecinde, bir insan olarak Rasullükle görevlendirildiğini söylüyor. Kendisine ayetler geliyor, tebliğ görevlerini yapıyor, ayetlerle emredilen hükümleri hayatına yansıtıyordu. Medine'de devlet kuruluncaya kadar Rasulün hayatı Mekke'de eskisinden daha zordu. Bugün birçok Müslümanın zannettiği gibi Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik geldikten sonra insani sıfatının üzerine eklenmiş bir olağanüstülük tanısallık veya kutsiyetlik yok. İnsanlığı aynı şekilde devam etti. Sadece mümin bir insan olarak ve aynı zamanda Risale sahibi bir insan olarak devam etti. O da diğer insanlar gibi insan olarak üzülüyordu, gülüyordu, acıkıyordu, ağlıyordu, yaralanıyordu, hastalanıyordu, sıcaklarda bunalıp terliyor, yanıyordu, soğuklarda ise üşüyordu. Hiçbir fark yoktu. Diğer insanlar gibi eceli gelince de ölüp Rabbine kavuştu. Ona peygamberliğinin gelmesi onun yaşamında bir değişiklik olmadı. İnsani sıfatlarında. Yaşadığı dönemde de öldükten sonra da resul Müslümanlar örnek kılındı. Allah bunu Ahzab suresinin 21. ayetinde andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir ifadesiyle bize bildirdi. Müslümanlara Resul'ü izlemeleri Allah tarafından emredildi. İzleme, ayetlerin açıklamalarına, uygulamalarına yönelikti. Müslümanlar, Resul'ün ayetleri açıklamalarına, uygulamalarına dikkat gösterecek, İslam'ı bu esaslar içinde anlayacak, hayatına uygulayacaktı. Resul'ün anladığı şekilde ayetleri anlayarak, uyguladığı şekilde, Ayetlere uygulayarak Resul'ün yolundan gidecekler, ona bu konularda itaat edeceklerdi. Bu yönde birçok ayet geldi. Bunlardan bazıları, Nisa suresinin 13-14 ayetlerinde, kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, onu zemininden ırmaklara kan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıştırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder, ve sınırlarını aşarsa onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresinin 64. ayetinde ise biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler Resul onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Nisa suresinin 69. ayetinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıptıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisa suresinin 115. ayetinde, kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Nur suresinin 54. ayetinde, de ki, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, şunu bilin ki, peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmak, sizin sorumluluğunuzda size yüklenen görevleri yerine getirmenizdir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen sadece açık seçip duyurmaktır. Alimran suresinin 31-32. ayetlerinde de Allah şöyle diyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin, eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Nur suresinin 51. ayetinde, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demelerdir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Bu ayetlerden başka, ayetlerde Kur'an'ın değişik yerlerinde tekrar edilmekte ve birçok örnek verilebilecek durumdadır. Ancak biz bugün ben bunları aldım ve bunlarla örneklemeler yaptım. Resulün özellikle Mekke döneminde putperest Arapların peygamber ve peygamberlik hakkında değişik fikirleri vardı. Bu nedenle Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine bazı noktalardan itiraz ettiler. İtiraz ettikleri noktalar şu şekilde özetlenebilir. Bir, İnsandan peygamber mi olur? İtiraz noktalarından bir tanesi. 2. Muhammed bizim gibi yaşıyor, yiyor, içiyor. Onda bizden farklı hiçbir şey yok. 3. Eğer insanlardan peygamber seçilecek olsaydı, niçin içimizden değerler seçilmedi? Muhammed içimizdeki bir yetim, yetimden peygamber olmaz. İçimizde değerli insanlar var, onlardan seçilebilirdi. 4. Peygamber melek olmalıydı. Niye insan seçin? Beş, peygamber olsaydı o mucizeler getirdi. Herhangi bir mucizesi yok. Hani istiyoruz, herhangi bir mucize getiremiyor. Altı, peygamber olsaydı hazineleri, etrafında onu koruyan melekleri olurdu. Yani onlar şaşalı, işte krallar gibi, büyük sultanlar gibi etrafında koruyucuları ve etrafında elinde hazineleri olan bir ünvan, bir makam olarak peygamberliği alırlıyorlardı. 8 o peygamber olsaydı gaybı bilirdi. Biz ona gaybtan soru soruyoruz, cevap veremiyor. Ben bilmem diyor. Bu tür konularda hep itiraz ettiler. İtiraz ettikleri konular çerçevesinde peygamberliği kafalarında tasarlıyorlardı. Yani şu 8 konuyu dikkat alırsanız, bu 8 konuda o insanlar kafalarında bir peygamber anlayışı var. Bu anlayışa göre karşılarında peygamber görmek istiyorlardı. Bu anlayışı göremeyince hep soru soruyorlardı. Sende şu yok, sende şu yok, sende şu yok, sende şu yok diyorlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafalarındaki peygamberlik figürüne uymuyor. Onda herhangi bir olağanüstülük görmüyor. Bu nedenle de inanmıyorlardı. Allah ayetlerin iniş sürecinde putperest Arapların itirazlarına cevaplar verdi. Cevapları kısaca gözden geçirelim. İnsandan peygamber mi olur? Mesela, itirazlardan başının birincisi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini tebliğ etmeye başladı, hemen konuşmaya başladılar. Bu konuşmaları Allah Mü'minin Suresi'nin 24. ayetinde şu şekilde anlatıyor. Bunun üzerine kaminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler. Bu tıpkı sizin gibi bir beşer olmaktan başka hiçbir şey değil. Size üstün ve hakim olmak istiyor, eğer Allah isteseydi muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Enbiya suresinin 3. ayetinde ise kalpleri hep eğlencede hem o zalimler şu gizli fısıltıyı da etrafa yaydılar. Bu sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki? Siz şimdi gözünüz görerek büyüye mi kapılıyorsunuz dediler. Gizli açık peygamber hakkında başladılar konuşmaya. Allah onların bu sözlerini ayetlerine al. Ve ayetleriyle bize duyuruyor. Bu bir tarihi rivayetten öte, Kur'an'ın içerisinde ayetler olarak Mekke müşriklerinin peygamber hakkında sürekli sözler olarak, ayetler olarak bize geldi. Allah onların bu sözlerine karşılık Yusuf suresinin 109. ayetinde senden önce de Şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Sakınanlar için ahiret yurda elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? İbrahim suresinin 11. ayetinde ise, Peygamberleri onlara dediler ki, Biz sizin gibi bir insandan başkası değiliz. Fakat... Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yok. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Nâh Suresinin 43. ayetinde ise, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun. Enbiya Suresinin 7. ayetinde ise, biz Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Diye aynı şekilde Nas suresinin 43. ayeti benzerini Enbiya suresinin 7. ayetinde de belirtiyor Allah. İsra suresinin 77. ayetinde ise senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında kanun bu. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamaz. İsra suresi 94. ayetinde, zaten kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların inanmalarını sırf, Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi demeleri engellemiştir. Çünkü onların kafalarında, peygamber insandan olamaz figürü var. Görüldüğü gibi ayetler, putperest Arapların konuşmalarını, ve Allah'ın onlara cevaplarını veriyor. Putperestlerin kafalarındaki anlayış, insandan peygamber olamayacağı, peygamberin kutsallıkla ilişkisi olması gerektiğidir. Yani onlar bir peygamber düşündükleri zaman, o insan olmaz. İnsandan olsa bile ona bir kutsallık olması lazım. Yani bir yerden artık insanlıktan çıkmış olması lazım anlayışı hakim putperest raplardan. Nah suresinin 43. ve Enbiya suresinin 7. ayetindeki, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun ayetindeki, eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun cümlesini, bazı mealler bilmiyorsanız zikir eline sorun olarak tercüme etmekte. Ayetin yönlendirmesinde peygamberlerin insan olamayacağını iddia edenlere karşılık, Allah peygamberlerin insanlardan gönderildiğini bilmiyorsanız daha önce kitap gönderilmiş toplumlara sorun diye cevap vermektedir. Buradaki zikir ehli Yahudi ve Hristiyan bilginleridir. Onlar Kur'an ayetleri indirilirken kitap okuyan ehli zikir idiler. Allah onları öyle tarif ediyor. Medine'de bu yönde çok ayet geliyor. Ey ehli zikir diye. Bu anlamda Yahudi ve Hristiyanların zikir ehli olduklarına dair ayetler de var. Medine'de gelen. Ne var ki bugün Müslümanlar ehli zikir denilince Müslüman ilim adamlarını anlamakta ve sürekli zikir çeken insanları algılamakta. Halbuki Allah sürekli zikir çeken insanlardan bahsetmiyor. Bu ayet bilmiyorsanız zikir eline gidin sorun şeklindeki yönlendiren ayet insanları incelemeye, araştırmaya davet ediyor. Böyle olmasına rağmen Bugün Müslümanların anlayışında araştırmaya, incelemeye gerek yok. Herhangi bir konuda bilmiyorsanız gidin zikir eline sorun diyor, bak Allah böyle diyor deyip hemen bir bilginin, bir insanın emrine giriyor. Her şeyi ondan öğreniyor. Kendisi yani her şeyi ondan öğreniyor derken yani doğrusunu öğreniyor mu öğrenmiyor mu belli değil. Hiçbir araştırmaya tabi olmuyor kendisini. Onun kölesi, onun taklitçisi olarak yaşamaya başlıyor. Böylece ayetin yönlendirmesindeki tahkike değil, tam tersine taklide ayeti delil göstererek Allah'a da karşı çıkmış oluyor. Putperestlerin itazlarından biri de bizim gibi insan yiyor, içiyor diyorlardı. Bugünkü Müslümanların çoğunluğunun kafasında olan mantık putperest arapların kafasında da var bugün. Peygamber denilince bütün insanlar gibi basit bir beşer olamaz anlayışı bugün Müslümanların kafasında da var. O gün putperestlerin kafasında da vardı. Aynı şey vardı. Değişen bir şey yoktu. O gün putperestler bu peygamber bizim gibi basit bir insan diyorlardı. Bunun için peygamber olarak kabul etmiyorlardı. Bugünkü Müslümanlar da aynı şekilde düşünüyor. Peygamber basit bir insan olamaz. Öyleyse ona kutsiyetler eklemek lazım. Ona bazı üstün vasıflar eklemek lazım. Üstün vasıflar eklemezsek, o peygamber olmaz. Anlayışına sahiptir. Peygamber mutlaka diğer insanlardan yüce, farklı bir varlık olmalı. Peygamberliğe, peygamberlere yükledikleri yanlış kavramlardan dolayı Allah şöyle diyor Furkan Suresinin 7. ayetinde. Onlar şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor, ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Yani onu tasdik eden, onu destekleyen bir melek olmalıydı. An? Hani yok, dediler. Allah onların bu yargılarına karşılık Enbiya Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerini gönderdi. Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun, biz onları yemek yemez bir ceset olarak yaratmadık. Onlar ebedi değillerdir. Furkan suresinin 20. ayetinde ise Allah şöyle diyor, Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler, ki şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlar, sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan kıldık, sabredecek misiniz diye. Anlayacak mısınız diye. İçinizden birini peygamber seçtik. Aynı sizin gibi yiyor, içiyor, çarşılarda geziyor. Siz ne yapacaksınız bakalım inanacak mısınız, inanmayacak mısınız? Gelen onun tebliğ ettiği sözlere göre ne düşüneceksiniz? İmtihan ediliyorsunuz. Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir diye onlara cevap vermektedir. itiraz noktalarından bir tanesi de neydi? Yetimlerden peygamber olmaz. Nereden uydurdunlarsa... Peygamber aramızdan değerli biri olurdu. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşıran preselaplar Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine karşı çıkabilmek için akıllarına ne gelirse söylüyorlardı. İtiraz edecekler ya sürekli fikir üretiyorlardı. Aralarından yetim birine peygamberliğin gelmesi onları öfkelendirince Allah'ın Sad suresinin 8. ayetinde belirttiği gibi şöyle dediler. Kur'an aramızdan Muhammed'e mi indirildi? Diyerek kalkıp yürüyüp gittiler. Belki bunlar Kur'an'ın hakkında şüphe içine düştüler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Furkan suresinin 41. ayetinde ise, Seni gördükleri zaman bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdi diyerek hepsini alay alıyorlardı. Allah onların bu tutumunu Bakara suresinin 90. ayetinde, Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şey. Böylece onlar gazab üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır diyerek bize hükmünü bildiriyor. Evet, onlar Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin gelmesini kıskandılar. Kendi aralarında bize de bir peygamber gelse öyle diyorlardı. Biz Yahudilerden, Hristiyanlardan daha iyi inanırız diye iddia ederlerken öyle iddialaşıyorlardı. Gelecek peygamberin kendilerine yakışan birisi olacağına inanıyorlardı. Onlara göre Mekke'nin soylu, soplu olanlardan birine peygamber gelmeliydi. Darun Netvede soylular toplanıyordu. Onların içinden niye gelmedi? Niye Allah onlardan birini göndermedi? Öyle diyorlardı, niye? Aramızda şerefliler var, şanlılar var, zenginler var, değerli insanlar var. Bula buldu, Allah Allah, Abdülmuktelebi'nin yetimini buldu diyorlardı. Ve böylece itirazlarını yükseltiyorlardı. Bu tabi sadece putteres Arapların meselesi değil. Aslında baktığımız zaman, Hazreti İsa'nın gönderilişinde de Yahudiler aynı şeyi söyledi. Hz. İsa'nın peygamberliğine karşı çıkarken veya bugün Müslümanlar, yani Allah bir peygamber gönderci olsaydı her ne kadar yoruma açık, peygamberimiz için ayet var, son peygamberdir diyor. Allah yeni bir peygamber gönderse, örnekleyelim, bugünkü Müslümanların kafasında da öyle anlayışlar var. Yani peygamber gelirse, ancak, yeniden bu müslümanlığı ihya için gelir yeniden hani mehdilikle ilgili işte İsa'nın tekrar dünyaya gelişiyle ilgili bütün fikirler bunun zaman doğru yanlış bunlar tartışılır hep o gelecek mi gelmeyecek mi gelecek mi gelmeyecek mi tartışılır yorumu açıktır ayet açıktır son peygamber olarak peygamberimizi gösterir ama bu son kavramı ne anlama geldi o tartışılır fakat mesela o değil Mesele mantıktır yani. Peygamberlik kavramında mantıktır. Bugün Müslümanların kafasında da aynı şey vardır. Putperest Arapların, Yahudilerin kafalarında olan o mantık aynı şekilde vardır. Eğer birisi peygamber olacaksa öyle çarşıda, pazarda dolaşan yetim bir insanın çocuğu veya da yetim bir insan olmaz. Şöyle toplum içinde sevilen, sayılan, değerli, soylu, soplu bir insan olmalı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kavramlardan dolayı, örnekleyelim, peygamberimizin seceresi üretildi, geçmişe doğru. Siyer yazıldı. Delil, tarihi bir delil var mı? Yok. Amineden olma, Abdullah'ın oğlu Muhammed kabul edilmedi. Bir siyer üretildi. Ta geçmişten bir siyer üretildi. Ta filanca peygambere kadar dayatıldı. Neden? İşte İbrahim'e dayatılmasının nedeni İbrahim dininden oluşundan kaynaklanıyor. Halbuki İbrahim'in din diye bir şey mi var? Bütün peygamberlerin dini İslam. Niye Musa'nın dinine dayatılmadı? Niye İsa'nın dinine dayatılmadı, İbrahim'in dinine dayatıldı? Musa'nın diniyle İsa'nın dini arasında fark mı var? İbrahim diniyle Musa'nın dini, İsa'nın dini, Yusuf'un dini arasında fark mı vardı? Muhammed'in anlattığı dinle İbrahim'in anlattığı din, İsa'nın anlattığı din, Musa'nın anlattığı din farklı bir din miydi? Ama siyere baktığınız zaman sanki Musa'nın dini ayrı, İsa'nın dini ayrı ve İbrahim'in dini ayrı. Hazreti Peygamberimiz İbrahim'in dinine dayanır. Musa'nınkine değil. Yusuf'un değil. Dikkatinizi çekiyor. Bu, mantık sapmasından kaynaklanıyor. Tevhidi anlamamaktan ve aynı putperestler gibi, aynı Yahudiler gibi peygamberliğe kutsallık ifade edebilmek için ürettikleri bir kavramdan kaynaklanıyor. Peygamberler melek olmalıydı iddiaya göre. Onların iddiası. Putperestler peygamberlerin meleklerden olacağı iddiasını bulunuyorlardı. Tabi delil yok. Neye göre? Belli değil. Allah onların bu iddialarına karşılık İsra Suresi'nin 95. ayetinde şöyle diyor. Şunu söyle onlara. Eğer yer yüzünde yerleşip gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. Enam Suresi'nin 9. ayetinde de eğer peygamber bir melek kılsaydık muhakkak ki onu insan suretine sokar, onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük, diye Allah çağırıyor. veriyor. Yani diyor, onlara melekten bir peygamber gönderseydik o insanlara, aynı insan suretine sokar da gönderirdik yani. Ne diyecekler diye, kuşkuya sokardık diyor Allah. Kurtuluşları yok. Onlar diyorlardı ki, eğer peygamberse onu destekleyen, ne olmalı? Enam suresi 8. ayet anlatıyor. Muhammed'e bir melek indirilseydi ya, dediler. Eğer biz öyle bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı. Bu tehdit önemli. Yani peygamberle birlikte bir melek gelmiş olsaydı, şahit olarak, destekleyen olarak, o toplum helak edilirdi. Allah bu uyarıyı yapıyor. Melek isteyip durmayın. İstediğiniz melek gelince Lut'a benzersiniz sonunuz. Başka bir iddiaları peygamberlerin mucizesi olurdu. Bundan önceki sunumlarımızda hatırlayacaksınız bir bölümü olduğu gibi mucizeye ayırdık. Mucize bölümünü işledik. O bölümde geniş geniş izah ettik. Örnekler verdik. Kur'an ayetlerinin hiçbirinde mucize kelimesinin geçmediğini söyledik. Yok, Arapça kelime olan mucize kelimesi Kur'an'ın içinde yok. Ama meal ve tefsirler mucizeden geçilmiyor. Meallere bakıyorsunuz, her tarafta neredeyse her ayette bir mucize, tefsirlere bakıyorsunuz, her tefsir ayetleri açıklarken mucizelerden bahsediyor ve onları böyle fantastik bir şekilde anlatıyor. Ama Kur'an'ın kendisinde yok, orijinalinde yok. İşte hafızlar var ortada. Sorun onlara. Mucize Arapça bir kelimedir. Aslı, orijinali Arapçadır mucize kelimesinin. Ve Kur'an'ın içinde geçmiyor. Arapça bilenler, Kur'an okuyanlar buyursun. Hafızlar içinde mucize var. Şu ayet desin. Yok. Ayetlerin içerisinde nerede onlar Allah'tan bir ayet istedi, nerede onlar Allah'tan bir delil istedi, ki ayet de Arapça, delilin kökenli olan da Arapça, putpresler istedi. Bu ayetleri, bu delilleri maalesef mealciler ve tefsirciler mucize olarak tarif ettiler. Onlar mucize istedi diye. Halbuki onlar ya ayet istiyor ya delil istiyor peygamberden. Allah da onların bu sözlerini ayetlerde dile getiriyor. Onlar ayet isterler, onlar delil isterler diye. Onlara gönderdiği delillerden bahsediyor, onlara gönderdiği ayetlerden bahsediyor Allah. Bu ayetleri ve delilleri mucize olarak çeviriyorlar. Mekkeli putperestler sıkıştıkça Rasul'den değişik deliller, ayetler istediler. Allah Ras Suresinin 38. ayetinde Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için delil, ayet getirme imkanı yoktur. Yani ancak Rabbin gönderirse onlar ayet getirmişlerdir, insanlara sunmuşlardır ama kendi kendiliklerinden hiçbir peygamber ayet getiremez. Allah gönderir, onlara tebliğ eder. O inanmayanlarsa sürekli ayet istiyor ve delil istiyor. Rasullerin böyle bir gücü yok, sürekli ayet getirecek, sürekli delil getirecek. Allah diyor ki onların bir böyle bir gücü yok. Boşuna isteyip duruyorsunuz. Yunus suresinin 20. ayetinde Rabbinden bir ayet indirilse ya diyorlar. Tabi ben bunu orijinaline uygun olarak çeviriyorum. Halbuki bu ayette onlar Rabbinden bir mucize indirilse ya diye çevirdiler meallerde. Meallerde öyle geçiyor diyorlar. Halbuki bakın aslında onlar Rabbinden bir ayet indirilse ya, diyorlar. De ki gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenler denim. Şu ara 154. ayetinde sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir ayet getir. Tabi meal ve tefsirler bunu yine mucize olarak çeviriyor. Haydi bize bir mucize getir diye çeviriyor. Enam suresinin 37. ayetinde Allah ona Rabbinden bir ayet indirilse diye dediler. Peki şüphesiz Allah ayet indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmez. Onlar Enam suresinin 109. ayetinde şöyle ilave ettiler. Onlar kendilerine bir ayet gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a ant içtiler. De ki, ayetler ancak Allah katındadır. Ama ayet geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Onlar ayet gelse de inanmaz. Hangi ayet gelirse inanıyorlar? Onu tarihte siyer kitaplarında görüyoruz. Onlara mesela kendi istek ve arzlarına uygun bir ayet gelirse o zaman inanacaklar. Kendilerini taltif eden, kendi makamlarını öven, kendi konumlarını öven, kendi saltanatlarına bir şey demeyen, kendi mal varlıklarına bir şey demeyen, onları olduğu gibi kabul eden ve onları pohpohlayan ayetler gelseydi, onlar kabul edecekti. Hani bugün de aynı ya, Mesela bir hoca çıkacak, örnekleyelim, bir hoca her türlü yalan var, her türlü hilebazlık var, her türlü yanlışlık var, böyle bir insan var veya böyle bir toplum var. Hoca çıkıyor şimdi, ayetleri bir anlatıyor, o toplumun yalanını da, her türlü hilebazlığını da, her türlü yalan yanlış İslam anlayışını da bir ayetlerle kutsuyor, ayetlerle bir övmeye başlıyor onları, millet mest oluyor. Halbuki, Yalan ve küfür içinde insanlar. Allah'ın yolundan gitmiyor. Ama hoca efendi ne yapıyor? Bir bakıyorsunuz onlara bir anlatıyor dini, Allah Allah. Onların yalancılığı, iftiracılığı, kıybetleri, Allah yolunda yürümeyişleri, Allah'ın ayetlerine karşı çıkışları, hayatlarında Allah'ın dinin olmayışı hiç önemli değil. Onlar ayetlerle beraber göklere çıkarılan bir Müslüman haline getiriyorlar. O zaman bak nasıl inanıyorlar o ayetlerin yorumlarına. O ayetlere nasıl inanıyor bu insanlar kendilerini pohpohladığı için. Bugün işte görüyoruz. Aynı putperestler de aynı mantıktaydı. Kendilerini okşayan, kendilerini yükselten, kendilerini pohpohlayan ayetler gelmiş olsaydı herkesten önce inanacaklardı. Bazen putperestlerin bu tür sözleri Resul'ü etkiliyor. Yani onlar bir delil istiyor, bir ayet istiyor. Hani bizden de böyle hani şu anki konumuzda da psikoloji olarak böyle Birisi soru sorar, Müslüman illaki onun sorusuna cevap vermek ister. Gerek yok, bazen vermenin bir anlamı kalmaz. Çünkü sorunun amacı farklı olabilir yani. Kafa karıştırmak, işte mesela sunumlu bu, bu tür sunumlar da oluyor. Biri geliyor, sen sunum yapmaya çalışıyorsun, ha bile yazıyor, ha bile soru soruyor. Ya bir dinle bakalım ne, ne anlatılıyor, ne yapılıyor, bir dinle. Yok, onun amacı o değil, soru sormak, sürekli soru sormak. Böyle bir insana cevap vermenin bir anlamı yok yani. Çünkü sunum yapılıyor. Bir nezakettir. Sunum yapılırken dinlenilir, sonra sorulması sorulur. Öyle değil. Amaç başka. Aynı putperestler de aynı. Allah'ın Resulü sürekli ayetleri okuyor onlara, sürekli tebliğ ediyor. Ayetleri onlar yine ayet istiyor. Ya bir gelen ayete bir inan bakalım. Yok öyle bir şey yok. Derdi inanmak değil. Derdi sürekli soru sorarak kafa karıştırmak. Aynı fark etmiyor yani. inanmayanlar hep böyle yapıyor. Bazen işte samimi olan insanlar ki Allah Resulü büyük bir samimiyet içindeydi. Samim olan insanlar her sorulana cevap vermek, her istenilene bir şeyler yapmak isteği duyuyordu. Bugün samim Müslümanın yaptığı gibi adam soru soruyor, belki bir art soruyor. İllaki cevap vereceğim, illaki delil getireceğim diye uğraşıyor. Bu konuda Allah ne yapıyor bakın. Resulünü uyarıyor. Diyor ki Enam Suresi 35. ayette, eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, yani sen gidiyorsun, onlara gönderdiğim ayetleri tebliğ ediyorsun, onlar yüz çeviriyor. Ve karşısında da yeni sorular getiriyorlar, yeni delil istiyorlar, yeni işte ayet istiyorlar. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, ve sen onların istediği bir, eğer bir ayet, bir delil getirmek için harekete geçeceksen, bunu yapabileceksen, yapabilirsen, işte yerin içine inebileceğin bir tünel ayet getirmek için, delil getirmek için. Ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir ayet getiresin. Haydi buyur. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerine toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Yani onlar her ayet istediğinde, her delil istediğinde illaki onlara bir cevap vermek zorunda değilsin. Bu konuda kendini sıkma. Diyor Allah. Özetle. Kendini zorlama. Bırak, Allah Mekkeli putprestlere Resulünün nasıl cevap vereceğine dair ayetleri de göndererek şöyle diyordu. Enam suresi 50'de. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybıda bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolanına uyarım. De ki, kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Araf suresi 203'te ise onlara bir ayet getirmediğin zaman onu da derleyip getirirseydin ya derler. Hani sol soruyorlar, bir ayet istiyorlar, getirmedin. Hadi onu da getir bakalım, hadi derler. Peki, ben ancak Rabbimden bana vahyolunlana uyarım. Bu Rabbinizden gelen ayetler, inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir. Bakın demin, ben sunum yaparken bir arkadaş yazıyor. Diyor ki, sunum yapan diyor hep aynı şeyleri tekrar ediyor. Onun için dinlemeyeceğim, gidiyorum ben diyor. Güle güle. Tekrar ettiğimiz ne? Allah'ın ayetleri değil mi? Allah'ın ayetlerinin tekrarından, Allah'ın ayetlerinin okunmasından, tekrar tekrar okunmasından rahatsız olanın düşüncesi, inancı ne olabilir ki? Amacın ne olabilir ki? Giderse gider. Ne olabilir? Burada sunum yapan kişi Allah'ın ayetlerini tekrar ediyor. Aynı şeyleri söylüyor, aynı şeyleri tekrar ediyor diyor. Onun için ben dinlemeyeceğim diyor. Peki tekrar ettiğimiz şeyler ne? Allah'ın ayetleri. Allah'ın ayetlerinin tekrar edilmesinden rahatsız olan bir insanın İslam'la, Allah'la, ayetlerle, Kur'an'la ne alakası olabilir? Ne alakası olabilir? Aynı şekilde, Put de aynı Resul'e gelip de. Okuyup okuyup aynı ayetleri okuyorsun, başka bir delil getir, başka bir ayet getir diyorlardı. Hadi onu da getir, getir ya diyorlardı. Aynı mantık. Putperest mantığı. Çünkü amacı inanmak değil, amacı Allah'a sarılmak, onun ayetlerine göre bir hayat çizmek değil. Amacı ortada dolaşmak, amacı ortada karışıklık doğurmak, insanları güya sıkıştırmaya yönelik sorular sormak ve hep aynı şeyi söylüyorsun. Ya yani değişik bir şey söyle. Değişik ne olabilir ki? Dünya mı değişti? İnsanlık mı değişti? Ne değişti? Adem'den bugüne kadar, Hazreti Peygamberimize kadar Allah hep aynı dini tebliğ ettirdi Resullerine. İnsanlar bozdu tarif etti, tekrar tekrar gönderdi. İnsanlar bozdu, tekrar tekrar gönderdi. Çünkü insan insandır. Allah'ın yarattığı insan değişmedi ki. Aynı ayetler tekrar edildi. Aynı tevhid tekrar edildi. Hidayet bu zaten. Sabır çizgide yürümek. Allah'ın tevhid çizgisinde yürümek Müslümanlık zaten. Ya biz böyle yürümekten bıktık. Bir değişiklik olsun canım. Ne olsun? İşte farklı şeyler konuşulsun. Ne konuşulacak Allah'ın ayetlerinin dışında? dedikodu yapılacak, iftira edilecek, onun bunun bilmem nesi yapılacak. Yani amaç ne? Amaç mümkün olduğu kadar Allah'ın ayetleri dinlenilmesin. Mümkün olduğu kadar Allah'ın yolu da yürünmesin. Halbuki Allah ne diyor? Sabredin bu yolda yürümekte. Onlar, o putperestler Allah Ankabü Suresinin 50. ayetinde belirtiyor bakın ne diyor? Ona Rabbinden ayetler indirilmeli değil miydi dediler? De ki, Ayetler ancak Allah kadındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım. Tekrar eder dururum. Ayetleri okur, Allah Resulü tekrar eder sürekli. Ama onlar ne diyor? Bir başka ayet getirsin, hadi. Bak ben soru sordum. Hemen bu soruya ait ayet getirsin, cevap getirsin. Ben bir delil istedim, hemen bir ayet getirsin, bir delil getirsin. Hadi bakalım. Yani Allah'ın işi gücü yok, Rasulün işi gücü yok putperestinin canı sıkılmış, bir ayet istiyor hemen getirecek. Bir delil istiyor hemen getirecek. Ne Allah, ne Resul, putperestinin oyuncağı değil ki. Allah bile bir zaman getirir, gönderir ayetini, Resul de gönderilen ayeti okur. Tebliğ eder. Ama onlar ne zannediyordu? Allah da Resul'de bizim oyuncağımız. Biz soru sorarız karşılığı gelmeli. Gelmiyorsa biz inanmayız. İnanmazsan inanma. Sonunda hesabı verecek sensin. Yani ne alakası var? O kendi kendini kandırman. Kendi kendine bir lükslük. Başka bir şey değil. İşin gerçeğinde Allah Kamer Suresinin 2. ayetine şöyle diyor bakın. Onlar bir ayet görürlerse hemen yüz çevirirler. Aslında. Yani aslında inançları da inanacaklar diye bir şey yoktur. Yani böyle bir amaçları yok. Allah onu uyarıyor bize. Diyor ki aslında onların evet. amacı inanmak değildi. Onlar bir ayet yazsa hemen yüz çevirirler. Ve derler ki eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür bu. Eskilerin masalları. Böyle derler. Okuduğumuz bu ayetlerin meallerinde şunu unutmayın, bakın bu bölümde okuduğumuz ayetlerin meallerinde bütün ayet ve delilolar geçen kelimeler orijinalinde hep mucize diye çevrilmiştir. Neden? Ayetin orijinali ayet veya delil iken neden mucize diye çevrilmişlerdir? Bu konuda Müslümanların kafa yorması gerekir. Ben size söyleyeyim, kendi özetime Neden mucize çevirmişlerdir? Çünkü aynı putperestler gibi, ben Müslümanım diyenler de, mucizesiz bir peygambere inanmamışlardır. Onun için, ayetleri zorlayarak mucize diye çevirmişler, tesirlere yazmışlar, Yahudi ve etkilenerek, ve peygamberi mucizelerle donatmışlar. Kur'an'ın tesirlerini, meallerini mucizelerle donatmışlar. Niye? çünkü mucizesiz bir kitaba, mucizesiz bir peygambere aynı putperestler gibi ne yazık ki ben Müslümanın diyenlerde inanmamıştır. Onun için ben peygambere inanıyorum ama mucizesi olmaz öyleyse ben mucize yaratmalıyım. Mehallere mucizeyi, tefsirlere mucizeyi sokmuşlardır ve siyer kitaplarını mucizelerle doldurmuşlardır. Çünkü bunu yaparken işin aslında biz mucizesiz bir peygambere mucizesiz bir Kur'an'a inanmayız anlamı vardır. Başka bir itiraz noktası, peygamber olsaydı gökten indirilen hazineleri onu koruyan melekler olurdu. Putperestlerin peygamberlikle ilgili kanatlarından bazıları dünyevilik. Nasıl yani? İşte peygamber madem ki toplumların bir lideri olacak, e, toplumların liderleri, kralları, saltanar kuran sultanları belli, imparatorları belli. Nasıl? Hazineleri var, Orduları var, onu koruyan muhafızları var, askerleri var. Bu ne biçim peygamber? Bir hazinesi yok. Melekler de yok onu koruyan. Allah tarafından gönderilmiş bir ordular da yok, melekler ordusu da yok. Niye inanalım? Bir üstünlük yok ki. Çevirsek yolda, çevirebiliriz. Boynunu sıksak sıkabiliriz. Onu koruyan hiç kimse yok. Üstelik işte hanımının parasıyla ticaret yapan birisi. Öyle hazinesi de yok, malı mülkü de yok. Gözüyle bakıyorlar. Niye? Çünkü dünyevilik düşünüyorlardı. Makam ve mevki sahibi olmak hangi konuduruz olsun biraz dünyeviliğe bağlıydı. Bugün farklı mı? Soruyorum size bugün farklı mı? Öyle parası purusu olmayan, mevki makamı olmayan, herhangi bir dünyadan malları mülkeri olmayan, belli bir zenginliği olmayan bir Müslüman düşünürdü. Gerçekten Kur'an üzerine yürüyen, fakirlik, fukaralık içerisinde. Bir yerde amir memur değil, bir yerde işte malı mülkü yok, bir zengin çocuğu değil, işte tarlaları, bağları, bahçeleri yok, evi, yeri, yurdu yok, işi, gücü yok mesela. Bir düşünün. Ve bu insan gerçekten Allah yolunda yürüyen ve gerçekten Kur'an'ın ayetlerine göre hareket eden bir insan olsun. Kim takıyor? Kim takar o insanı? Müslümanlar takıyor mu? Evvelen Müslümanın diyenler değer veriyor mu? Hayır. Aynı putperestlerin mantığı. Ha bir yerde müdür, genel müdür, bir yerde avukat, doktor, bir yerde efendim mühendis, bir yerde iş yeri sahibi, bir yerde efendim malı mülkü tarlası var, bağı var, bahçesi var, fabrikası var. Ha bak ne mübarek Müslüman oluyor o anda. O anda çok mübarek Müslüman oluverir anında. Aynı putperest mantığı. Hayatınızdan örnekler işte bakın etrafına hep yargı budur. Değişmemiş. O gün işte putperestler de böyle bakıyor ve diyorlardı ki eğer Muhammed peygamberse yanında hazineleri onu koruyan melekler olmalıydı. Ayet bu konuyu Hud suresinin 12. ayetinde şöyle diyor. Belki de sen ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi demelerinden ötürü sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını terk edeceksin. Ve bu yüzden ruhun daralacak. Unutma. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekil. Onlara şöyle de, Huts Suresinin 31. ayetinde. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir de demiyorum. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları koruduğum takta ben gerçekten zalimlerden olurum de. Diğer bir itiraz konusu, peygamber olsaydı gaybı bilirdi. Şimdi bugünkü Müslümanlara sor. Peygamber gaybı bilir mi? Elbette bilir. Gaybı bilmeyen peygamber olur mu? Putperest mantığı. Putperest Araplar için de aynıydı. Putperest Araplar için önemli konulardan biri atalarının durumuydı. Bak atalarının durumu. Atalarının yolunu din edinen toplumun bazen tek derdi atalar olmaktaydı. Kendileri değil. Bugün de öyle değil mi? İnsanlar kendilerine bir ata ürettiler... Hayatlarının bütün yörüngesini atalarının üzerine kurdular. Atalarına karşı söz söylemeyi yasakladılar. Onlara göre Allah önce atalarını cehennemden kurtarmalı. Onu cennetin baş köşesine oturtmalı onları. Atalık sendromu, ata sendromu Allah'ın dininin önüne geçen en büyük tehlikelerden bir tanesi. En büyük sendromlardan bir tanesi. O gün peygamberin karşısına çıkan, atalar yolunu takip eden putperest Araplarla bugünkü Müslümanlar arasında bu mantıkta hiçbir fark yok, hiçbir fark. Allah'ın ayetlerini öne koyarak, Allah'ın ayetlerini delil göstererek örneğin, geçmişteki Müslümanları, geçmişteki insanların durumlarını bir analiz edemezsiniz. Analiz edemezsiniz, mümkün değil. Konuşturtmaz, söyletmez. O gün putperestler de aynı şey yapıyordu. Onun için hemen peygambere geliyorlardı, diyorlardı ki, atalarımız ne olacak? Bu insanlara göre ataları ne yaparsa yapsın, ataların yolundan gidenler için ataları suçsuzdur. Üstelik mükafatların en büyüğünü hak etmişlerdir. Bu nedenle sürekli onlar Resul'e soru soruyorlardı. Bugünkü Müslümanlar için de öyledir. Ataları suçsuzdur, ne yaparsa yapmış olsunlar fark etmez. Üstelik onlar mükafatların en büyüğüne sahip ve en büyüklerini hak etmişlerdir. Bugünkü Müslümanlar da aynı şey düşünüyor. Put dersler ne düşünüyorsa gün bugün Müslümanlar da aynı şeyi düşünüyor. Yani hiçbir şekilde, ya onlar da insan, herkes kendi hesabını verecek, biz de insanız, kendi hesabımızı biz vereceğiz. Atlarımızın hesabından bize bir şey gelmez, bizim hesabımızdan onlara bir şey gelmez. Biz onların avukatı, savcısı, hakimi değiliz. Onlar da bizim avukatımız, hakimimiz, savcımız değil. Herkes kendi hesabını kendisi verecek. Demez atalarının savunucu haline gelir ve dini ona göre tahvil eder. Allah'ın ayetlerini ona göre tahvil eder. İşte o günde Rasul'e sürekli sorular getiriyorlardı. Halbuki Rasul'ün geçmişteki insanlar gelecekteki hesap günüyle ilgili ne alakası olabilirdi? Rasul ancak kendisine bildirilenleri bildiriyordu insanlara. Onları okuyordu. İşte putperest Arapların sorularına karşılık Allah ayetlerini göndererek Rasul'üne yol gösterdi. Yusuf suresinin 3. ayetinde biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle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 iyi sonuç sakınanlarındır. Alimea suresinin 179. ayetinde ise Allah müminleri bulunduğumuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğine bildirir. Bazı konularda ayetlerini göndererek. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız, sizin için çok büyük bir ecir vardır. Onlara şöyle de, diyor Allah Hud suresinin 31. ayetinde. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, ben bir meleğim de demiyorum. Hud suresinin 123. ayetinde, göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona dayan. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değil, Nas suresinin 77. ayetinde ise, göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Müminin suresinin 92. ayetinde, Allah gaybı da şehadeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. Nen suresi 65. ayetinde, de ki, Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Ve hepimizin bildiği bir itiraz noktası Muhammed delirmiştirler, dediler. Meczup dediler. Bugün de aynı. Birisi çıksa ortaya gerçekten Allah'ın hidayetine uygun bir şekilde Kur'an'ın anlattığı şekilde dini insanlar anlarsa önce Müslümanım diyenler delirmiş bu adam diyorlar. Meczup diyorlar. Yani. Dediler, bu kadar olmaz diyorlar. O putpresler His suresinin 6. ayetin Allah'ın dediği gibi dediler ki Ey kendisine Kur'an indirilen sen mutlaka bir mecnunsun. Zariyat 52'de işte böylece onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen o bir gücüdür veya delidir dediler. Araf 184'te düşünmediler mi ki arkadaşlarında bir delilik yok. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Mekkeli putperestlerin Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine yaptıkları itirazları kısaca özetledik. Ayetlerden delil gösterdik. Özetlediğimiz konulardan çıkanları şöyle bir özün özetini çıkaralım. Özetin de özetini çıkaralım. 1. Peygamberlik olağanüstü kutsal bir makamdır. Onları öyle inanıyordu. Dolayısıyla peygamber basit yiyip, içen, mucizesiz bir insan olamaz. Asla. İki, peygamberler kutsaldır, insanlardan daha üst güçlerle donatılmışlardır. Muhammed'de ise böyle bir şey yoktu, böyle deniyorlardı. Üç, Allah'ın peygamber olarak seçtiği kişi, Allah tarafından gizli güçlerle güçlendirilmiş olup, kaybı da bilmesi lazım. Özet. Mekkeli putperestlerin, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine hangi noktalardan itiraz etmişlerse geçmişte ayetler inip dururken peygamberimizin peygamberliğine müşrikler hangi noktalardan itiraz etmişlerse dikkatinizi çekiyorum Müslümanlar aynı konulardan Resullüğün Resullüğüne inanmamışlardır. Aynı konulardan. Daha sonraki dönemlerde, sahabeden bahsetmiyorum, daha sonraki dönemlerde aynı putperestler gibi Müslümanlar da Resul'ün Resul'lüğüne inanmamışlardır. Resul'e üstün vasıflar yükleyerek insanüstü varlık haline getirmişlerdir. Putperest Araplar bugün yok ama onlardan daha inatçı, daha bilinçli, daha güçlü, daha koordineli olarak Resulü Allah'ın belirttiği vasıflardan çıkararak yeni bir peygamber üreten Müslümanlar ortaya çıkmıştır. Tarihte bugün. Mealleri, tefsirleri, siyerleri kabul edemedikleri peygamberden arındırmışlardır. Yani ortada bir Kur'an var, orijinal bir Kur'an. O Kur'an kabul edemedikleri peygamberlerden arındırılmıştır. Meallere artık kendi anlayışlarına göre bir, Tercüme verilmiştir. Tefsirler kendi anlayışlarına göre tefsir edilmiş. Siyerler yeniden yazılmıştır tarihte. Yani Resulün tarihine ait kitaplar yeniden yazılmıştır. Yapılan meallerde, yapılan tefsirlerde, yazılan siyerlerde yani tarih kitaplarında artık kabul ettikleri bir peygamber vardır. O peygamber nasıl bir peygamberdir? Gaybı bilir. Mucizeleri vardır. İnsanın vasıfları vardır. Böyle basit, sıradan. Anası, babası ölmüş, yetim birisi değildir. O ta İbrahim'e kadar dayanır. Soyu, sopu, şeceresi bellidir. Öyle soysuz, sopsuz da değildir. E, Allah'ın kitabında soy-sop meselesine nasıl baktığını ayetler söyleyip duruyor zaten. Uydurmanın bir anlamı yok ki. Ne olacak ki yani? Geçmişe yönelik şeceresi belli olmayan birisini Allah seçemez miymiş yani? Sipariş mi veriyorsunuz yani? İlla ki peygamber olabilmek için şöyle bir şeceriye sahip olmalı diye sipariş mi var? Peygamberliğin babadan oğla geçen bir saltanatım var. Allah dilediğini seçemiyor mu yani? Allah insanlar arasında ayrım mı yapıyor? Ben ancak soylulardan, soplulardan, şeceresi olanlardan peygamber seçerim, değerlerini seçmem mi diyor yani? Allah'a karşı yapılan bu dayatma niye? Aynı putperestler de aynı şey yapıyordu. Allah'a dayatma yapıyorlardı. Eğer peygamber göndereceksen aramızdan şerefleri seçtiyorlardı. Niye gittin yetimi seçtin diyorlardı. Dayatıyorlardı Allah. A. Aynı şekilde siyer üreterek Allah'a dayattılar. Kabul ettikleri yeni bir peygamber inşa ettiler. Meallerde, tefsirlerde ve siyerlerde. Artık Müslümanların kabul ettiği peygamber, putperestlerin kabul etmediği peygamber değildi. Dikkatini çekiyorum. Müslümanların bugün kabul ettiği peygamber, o gün putperestlerin kabul etmediği peygamber değildi. Müslümanların kabul ettiği peygamber, putperestlerin kafasında tasarladıkları peygamberdi. Putperestlerin eğer şöyle olsaydı, böyle olsaydı, biz de onun peygamberliğini kabul ederdik diye iddia ettikleri kavramlara göre daha sonra Müslümanlar bir peygamber inşa ettiler. Yeni bir peygamber. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil, Allah'ın Resulü değil. Soya meraklı, sopa meraklı, mucizeye meraklı, insan üstü kutsal anlayışa meraklı bir toplum, soylu, soplu, muzeli gaybı bilen, insan üstü vasıfları olan bir peygamber yarattılar. O yaratılan peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle hiçbir alakası yok. Böylece tarih içinde Müslümanlar putperestelerin arzuladığı, istediği peygamberi kitaplarına geçirdiler. Ebu Cehil olsaydı artık bu peygamberi kabul ederdi. Çünkü o farklı bir peygamberi reddetti. Bugünkü Müslümanların siyerlerinde yazılan, bugün tefsirlerde yazılan peygamberi Ebu Cehil kabul ederdi. Kesinlikle iddia ediyorum. Bugün Müslümanların anlayışlarında putperestlerin kabul etmediği peygamber, Allah'ın seçtiği peygamber yok. Eğer bugün putperest Arapların karşısına çıkan peygamber, Müslümanların karşısına çıksa, aynı putperest Araplar gibi bugünün Müslümanları da hemen peygamberi reddederler. Nerede senin mucizelerin derler. Hani sen nereden gaybı bilmiyorsun derler. Bizim atalarımız ne olacak? Şöyle alimimiz var, şöyle efendim mürşidimiz var, şöyle kahramanlarımız var. Onların durumu nedir? Onların cennetteki durumu nedir? Hesap gün durumu nedir? Hemen soru sorarlar. Eğer gelen peygamber onları cennetin baş köşesine oturtmuyorsa, eyvah yandı, bitti. Asla ayetlerin anlattığı peygamberi kabul etmezler. İşte bunun örneklerini toplumda görüyoruz mesela. Gaybı bilmeyen bir peygamberi Müslümanlar kabul etmiyor. Halbuki Allah ayetlerinde bizzat ayetin diliyle ben gaybı bilmem, gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır diye Allah Resulüne ayetleriyle tekrar ettiriyor, söylettiriyor, iddia ettiriyordu. Ben gaybı bilmem dedi. Şefaat etmeyen bir peygamberi Müslümanlar kabul etmiyor. Şefaat ilgi olarak da büyük bir bölüm sunduk. Bir sunup anlattık şefaatin ne olduğunu. Uzun uzun açıklamalar yaptık. Kur'an şefaat konusunda değişik açıdan baktığını, Kur'an'ın, ne dünkü ne de bugünkü Müslümanların mantığıyla bakmadığını anlattık. Çünkü bugünkü Müslümanlar şefaata nasıl bakıyorlar? Müslümanların çoğunluğuna baktığımız zaman, rasul günahkar Müslümanları cezadan kurtaracak. Yani hesap günü, hesabı varmış Müslümanlar, orada hesaplarında yanlışlar çıkmış, ve suçlanmışlar, cehenneme doğru sevk ediliyorlar tanımlara bakınız ümmetinin önüne geçti cehenneme gönderilen ümmetinin önüne geçti Resulullah ne yaptı ümmeti ümmetin diye başladı bağırmaya ağlamaya sızlamaya ve Allah'a bunları affet hatırım için dedi Allah da onun hatırını onları affetti böylece Allah, Allah Resulü suçları hesap günü kayırmış oldu cezalardan kurtarmış oldu Allah'ın hükmünün önüne geçmiş oldu. Allah cezayla hükmetti, o hükmü iptal ettirdi. Böyle bir peygambere inanıyorlar. Böyle bir gücü olmayan peygamber, peygamber değildir diyorlar. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman Allah'ın huzurundaki hesaptan suçu çıkacak, cezası verilecek, cehenneme gönderirken Resul önüne geçip Allah'tan kendi hatırına arf etmesini isteyecek. Müslümanların bu inançlarını çürüten ayetler var, dolu ayetlerde. Ancak Müslümanlar ayetlere değil, kendi fantazilerine inanıyorlar. Halbuki Allah ne diyor bakın Tevbe suresinin 80. ayetinde. Onlar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 kez af dilesen de Allah onlara asla affetmeyecek. Bu onların Allah ve Resulüne inkar etmelerinden ötürdür. Allah ne diyor? Allah yolunda gitmeyip de suç işleyenler dolaylı olarak aslında işlerinde bir inkar yaşamaktadırlar. Onun için asla onlara affedilmeyecek. Allah fasıklar Allah'ın dinini bozan manasında fıskeden, bozan, Allah'ın yolunu bozan, kendi keyfine göre dünyevileştirip bozan, fasıklar topluluğunu hidayet edilmez. Tevbe suresinin 84. ayetinde Allah ne diyor? Onlardan ölmüş olan hiçbirinin yeryüzünde yaşarken asla namazını kılma. Bugün kimlerin namazını kılıyor Müslümanlar Allah aşkına bir bakın. Her gün Allah'a, dinine, peygamberine küf edenlerin namazlarını kılıyorlar. Hele Zümer suresinde, Allah Zümer suresinin 19. ayetinden diyor bakın. Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı sen mi kurtaracaksın diyor. Sen mi? Zümer suresinin 41. ayetinde, Şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehine. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerine vekil değilsin demekle. Karışma diyor Allah. Sen onların üzerine vekil değilsin. Hesap günü gelirler, hesaplarını görürüm. Cennete giderler, gider. Cehenneme gidecekler, gider. Sen karışma. Sen onların üzerine vekil değilsin. Sapan kendi aleyhine sapar. Doğru yolda giden de kendi lehine doğru gider. Bunu defalarca söylediğim, bu ayeti sadece Zümer Suresi'nin 41. ayeti değil ki, bundan kaç tane ayet var. Ama Müslümanlar şöyle istiyor. Biz dünyada her türlü, Pisliği yapalım, her türlü hidayet dışı işler yapalım, her türlü Müslümanlıklı işler yapalım. Allah'ın ayetlerine bir kerecik bulsun şöyle ne diyor diye bakmayalım ve Allah'ın ayetlerine göre hayatımızı kurmayalım, inançlarımızı kurmayalım. Nasılsa bizim bir tane bizi kayıran, bizi gözeten, bize şefa edecek peygamber var. Çünkü biz başka türlü bir peygambere asla inanmayız. Biz o gün hesap günü zaten Allah'ın huzurundan hesaptaki hesaptan da suçlu çıksak bile... Biz cehennem yüzü görmeyeceğiz. Aynı şeyi Yahudiler de söylüyordu. Hatta onlar biraz insaflı söylüyorlardı. Diyorlardı ki hiç olmazsa biz sayılı günler yatacağız cehennemde. Cezamızı çekeceğiz sonra cennete gideceğiz diyorlardı. Bizimkiler öyle de değil. Bizimkiler cehenneme falan gitmeden hemen önlerine Resulullah geçecek ve onları dost doğru cennete doğru dönülücek. Böyle inanıyorlar. Din adına hüküm koyman peygamberi kabul etmiyorlar. Mesela. Yani peygamber dedin mi Allah'ın dini o Allah'ın dini değil artık. Allah dinini göndermiş, hükümlerini, bilgilerini göndermiş, fark etmiyor. Peygamber Allah'ın dinine dair hüküm koymak zorunda. Eğer Peygamber Allah'ın dinine dair bir hüküm koymuyorsa biz onu Peygamber kabul etmeyiz anlayışına sahipler. Bugün Müslümanların çoğunluğuna göre Peygamber de aynen Allah gibi İslam'a ait hükümler koymuştur. Halbuki Allah hüküm koymayı ilahlık olarak tarif ediyor. Kur'an'da geçen ilah, Rab, mabud ifadeleri çerçevesinde Allah dinle hükümleri kendisi tarafından belirleneceğini söylüyor. Sadece İslam'ın değil, insanlar üzerine hüküm koyan, onları biçimlendirmeye çalışan her türlü varlığın da ilahlaştırılmış, Rablaştırılmış, mabudlaştırılmış olduğunu vurgulayarak insanların böyle yapması, Allah'a ortak koşmak, yani şirk içinde olmak olarak ayetlerde teker teker açıklanıyor. Allah Resulüne Alimran İmran suresinin 79-80-81. ayetlerinde bakın ne diyor? Hiçbir insanın Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi mümkün değil. Yani bir insan Resullükle göre evlendirilecek, Allah'ın dinini insanlara tebliğ edecek, Allah'ın bilgilerini gönderdiği bilgileri, ayetleriyle ve hükümleri insanlara tebliğ edecek ve hayatında uygulayacak ve böyle bir insan bunları yaparken de diyecek ki tamam birazcık da benim hükümlerime uyun diyecek. Ben de bu din adına bilgi üretebilirim, söyleyebilirim ben de bu din adına hüküm üretebilirim diyecek. Allah ne diyor? Hiçbir insan Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra böyle bir şey söyleyemez. Söylemez. Onlar bilakis şöyledir. Okutmakta ve öğretmekte olduğumuz kitap uyarınca Rabb'e halis kullar olunuz. Başkasına tapmayınız. Ve size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Bu peygamberlerin hiçbirisi siz Müslüman olduktan sonra size kafirliği emreder mi? Siz Müslüman olduktan sonra hiç size o peygamberler kafirliği emreder mi? Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra inandıklarınızı tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almış, Kabul ettiğiniz ve ahdimi yüklendiniz mi dediğinde de kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine Allah o halde şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Zümer suresinin 65. ayetinde şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun. Allah'a ortak koşarsan. Bakın bunu Resulüne söylüyor. Andolsun. Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun. Mü'minin, Mü'min suresinin 66. ayetinde de ki, ''Bana Rabbinden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o tatlıktanınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.'' Zuhruh suresinin 40. ayetinde, ''Sahırlara sen mi işittireceksin?'' yahut körleri ve apaçık sapıklıklı olanları doğru yola sen mi ileteceksin, diyor Allah. Ayetlerde görüldüğü gibi, Allah rasullerinin din adına hüküm koyma yetkisi olmadığı vurgulanıyor. Eğer rasuller Allah'ın dini adına hüküm koyarlarsa, kendilerini ilah yerine koymuş, insanları kendilerine tapmaya çağırmış demektir. Bu nedenle, Müslümanların fıkıh usulü kitaplarındaki birçok tanımlama, şeriatın kaynağı sünnettir gibi, Allah'ın Resulüne ilahlık noktasına çıkaran anlayışlar yanlıştır, ayetlere aykırıdır. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinine hüküm koyma hakkı ve yetkisi yoktur. Hiçbir insanın yoktur. Ama biz burada Kur'an'daki peygamberi konuşuyoruz. O sadece Allah'ın dinini insanlara tebliğ eder, ayetleri insanlara açıklar ve hayatında uygulayarak örnek Müslümanlar bugün mucize göstermeyen peygamber kabul etmiyorlar. Onun için Resul'a ait aslı aslı olmayan birçok mucize uydurdular. Halbuki Kur'an ayetleri okunduğunda sadece Hz. Muhammed'in değil, dikkatinizi çekiyorum, hiçbir peygamberin mucizesi yok. Ne Musa'nın, ne İsa'nın, ne Hud'un, ne Salih'in, ne Lut'un, hiçbirisinin mucizesi yok. O kıssalarda anlatılan ve meallere ve tesirlere mucize olarak çevrilen, Ayetlerin hiçbirisi orijinalinde mucize olarak ifade edilmiyor. Gidin okuyun, bakın. Tefsirler, mealler, İsrailiyat'ın, yani Yahudi ve Hristiyan kültürünün tesirinde kalarak ve aynı putperestler gibi mucizesiz bir peygamberi kabul etmeyen kafanın, mantığın, aklın tesirinde kalarak içinde mucize olmayan Kur'an'ın açıklamaları mealleri mucizeden kurtulamamış ve her yere mucize yerleştirilmiştir. Oysa ki Kur'an'da ne Hz Musa, ne İsa, ne Süleyman, ne diğerleri, onlarla ilgili Kur'an ayetleri onların kıssalarını verirken, hiçbirinde mucizeden bahsetmiyor. Onlara gönderilen delillerden, onlara gönderilen ayetlerden bahsediyor. Bugün de gönderiliyor ayetler sürekli. Fark etmiyor musunuz? Kur'an'da Lut'un, Semut'un, Hud kavminin, Süleyman kavminin, Resulümüzün, insanın Musa'nın kavimlerinin başına gelenler bugün insanların başlarına gelmiyor mu? Aynı deliller sürekli yaşanmıyor mu? Kur'an'daki ayetler o delilleri bize işaret edip durmuyor mu? Biz insanlar olarak ortası ateş, üstü boşluk olan bir dünya yaşıyoruz. Ortası ateş, üstü boşluk. Her an her şey olabilir. Allah'ın kanunu çerçevesinde ortası ateş, üstü boşluk olan bir dünyada yaşıyoruz. Ve insanların başına her şey gelebilir. Allah bütün bunları bir delil olarak gösteriyor bize. Bir ayet olarak gösteriyor. Musa'da, İsa'da, Hazreti Peygamberimiz'de ve diğerlerinde hepsinde. Müslümanların geçmişte bugün mealleri, tefsileri mucize olarak açıklamalarıyla doldurmaları Allah'ın ayetlerinden sapmaları olarak değerlendirilecektir hesap günü. Allah o gün soracaktır. Hangi manada, neden bunu mucize çevirdiniz? Görmediniz mi ayetlerimi? Görmediniz mi delillerimi? Siz ayetlerimi görmektense, delillerimi görmektense kafanıza göre bir mucize kelimesiyle çevirip onlara fantastik hikayeler uydurdunuz. Kur'an okunduğunda görülecektir ki Mekkeli putperestler peygamberde bu özellikler yok diye inanmadılar. Bu nedenle Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine itiraz ettiler. Müslümanların putperest Araplarla aynı konuma düşmeleri tarihte ve bugün çok düşündürücü. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah Bakara suresinin 272. ayetinde onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak verilir. Ve asla haksızlığa uğratılmazsınız demektedir. Resulün görevi, insanları doğru yola iletmek değil, Allah'ın gönderdiği yolu, doğru yolu açıklamak, uygulayarak göstermektir. Bakın ayetin başında öyle diyor. Bakara suresinin 272, Onları doğru yola iletmek sana ait değil. Resullerin görevi insanları doğru yola... Ama bugün Müslüman bakıyor, diyor, biz insanları doğru yola götürmek istiyoruz. Sen kimsin? Allah Resul için bunu dedirttim, diyor. Sana ait değil o, diyor. Doğru yola götüren benim, diyor Allah. Sana ayetlerimi gönderirim, sen anlatırsın. Açıklarsın, uygularsın, gösterirsin. Hiç kimseyi doğru yola götürmek hakkına sahip değilsin. Ona hidayet edecek, onu doğru yola götürecek. Benim, diyor Allah. Resulüne bu sıfatı vermezken bugün Müslüman gayet böyle şey yapıyor biz insanları doğru yola götürmek için çalışıyoruz işte ne yapalım diyor. Hiç ayet okumuyorlar mı? Hiç Kur'an okumuyorlar mı? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak dini açıklamak uygulayarak göstermek görevinin yanında getirdiği dinin içinde yaşadığı insanların şahidi olacaktır. Getirdiği dine de şahitlik edecek yaşadığı insanlara da şahitlik edecektir. Yani Müslümanlar kendi kafalarından ayetleri anlayabilirler. Kendi kafalarına göre dini de yaşayabilirler. Ancak hesap günü Allah'ın Resulü tebliğ ettiği, açıkladığı, uyguladığı ayetlerin şahidi olacaktır. İnsanların yalan yanlış anlamalarına, yalan yanlış uygulamalarına karşılık Rabbin huzurunda gerçeği söyleyecektir. Hani Hz. İsa'nın ağzından Allah dedirtiyor ya, Söyle ya İsa! Sen mi dedin, beni ve anamı ilah edinin diye? Ayet öyle başlıyor ya, o da haşa ya, yani. sen de biliyorsun ki ben onların içlerindeyken onlara senin ilahlığını anlattım. Ama ben öldükten sonra ne yaptılar bilmem. İsa'dan sonra Hazreti Peygamberimizin gelişi gibi eğer bir başka bir peygamber gelseydi belki İsa'nın, konumundaki gibi. Belki peygamberimiz de böyle bir ayet gelecek. Söyle ya Muhammed sen mi dedin onlara beni ilah edinin, benim mucizelerimden bahsedin, gaybı benim bildiğimi iddia edin diye. Ne diyecek? Haşa ya Rabbi gaybı bilen sensin. Ben anolsun ki senin kitabında bir mucizeden bahsetmedim. Ne gönderdi onları onlara anlattım. Senin ayetlerin içerisinde hiçbir mucize kelimesi yok. Ben onu asla dile getirmedim. Ama ben onların arasına ayrıldıktan sonra onlar ne yaptı ben bilemem diyecektir. Bakara suresinin 143. ayetinde Allah işte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi muhtedil bir ümmet kıldık, bir millet kıldık. O gün Zulmer suresinin 69. ayetine devam ediyor. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanır. Kitap ortaya konulur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara da asla zulmedilmez. Allah Aras suresinin 6. ayetinde elbette, kilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Kimler sorguya çekiliyor? Peygamber gönderilen toplumlar ve peygamberler, mutlaka sorguya çekeceğiz diyor Allah. Bize böyle anlatıyor peygamberi. Allah katında peygamberlerin diğer insanlardan hiçbir farkı yok, onlar da ayetlere inanmak zorunda. Onlar da Müslüman olmak zorunda. Onlar da Allah'ın dediği gibi ayetleri anlayıp hayatına uygulamak zorunda. Onlar da bu dünyadaki imtihanı başarılı bir şekilde götürmek zorunda. Onlar da hesap günü yaptıklarından dolayı hesap vermek zorunda. Onlar Allah'ın dinli insanlara tebliğ etmek hayatlarını uygulamak için seçilen, aynı görevi dolaylı olarak bütün insanlarla üstleniyor. Sadece onlar değil ki. insanların arasında Allah bir peygamber seçiyor, ayetlerini gönderiyor ama o peygamberle birlikte bütün insanlara da aynı şey söylüyor. Gönderdiğim ayetleri tebliğ edin, insanlara açıklayın, hayatınızda uygulayın. Resulüne söylenen şey bütün Müslümanlara da söyleniyor. Müslümanlar Allah'tan direkt ayet almasalar da ayetlere inanmak, ayetlere göre yaşamak, ayetleri insanlara tebliğ etmek, ayetleri açıklamakla görevlidirler. Aynı Resuller gibi. Elbette Resuller'in insanlardan farkı var. Mesela bu farklardan biri nedir? Ayetlere muhatap buluş farkı. İnsanlar Resuller aracılığıyla ayetlere muhatap olurken, Resuller ise Allah'ın ayet gönderme biçimlerine göre ayetlere muhatap oluyor. İnsanlar direkt muhatap olamıyor. Resullerle insan arasında bir başka önemli fark ise, insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenirken, anlarken, yaşarken, tebliğ ederken, açıklarken şeytan araya girebiliyor. Ben mesela Mehmet Çoban'ım, sizler kendi isimlerinizle tanınan insanlarsınız. Allah'ın ayetlerini öğrenmek için yola çıktığınız zaman, Allah'ın ayetlerini anlamak, hayata uygulamak için yola çıktığınız zaman, şeytan ikide bir dürtüyor, musallat oluyor. Bir de atalar dini var orada, safa sağlam duruyor böyle, ikide bir bana göre, bana göre, bana göre, bana göre, bana göre inan, bana göre anla diyor. Dayatıyor böyle, şeytan da hah diyor tam. Yardımcıyı buldum. İşte atılar dini benim en büyük yardımcım diyor. Başlıyor o atılar yolunu kullanarak sürekli fitliyor o insana. Böyle onun ayetteki ifade ettiği gibi arkasından, önünden, kan damarlarından dolaşarak, sağından, solundan dolaşarak onu kandırıyor. Ama Allah ne diyor bakın? Allah Resuller için şöyle diyor. Hac suresinin 52. ayetinde. Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi'yi göndermedik ki o bir temenni de bulunduğunda şeytan onun dileğine ille de bir şeyler katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahiptir. Allah peygamberlerine ayetlerini intikal ettirinceye kadar... Şeytanın onlara musallat olmasını engeller. Ayetleri unutmamaları için hafızalarına kaydeder. Kayıt anında şeytanı asla karıştırtmaz. Resuller ayetleri insanlara tebliğ ederken, açıklarken, yaşarken şeytan onlara musallat kullanamaz. Çünkü o açıklamalarıyla, tebliğiyle örnek olacaktır. Yani Resuller, Resullük görevini yaparken şeytan Resullere hiçbir şekilde karışamaz. Onların görevlerini engelleyemez. Allah bu konuda Resullerini rasullük çerçevesinde korur. Risalet kavramı çerçevesinde korur. Ancak peygamberler insani sıfatlarıyla baş başa kaldıklarında durum böyle değil. Resullükle görevlendirilmeyen konularda, insani davranışlarda o koruma altında değil. Risalet sıfatıyla koruma altında. O ayetleri anlarken, tebliğ ederken, yaşarken şeytan onlara musallat olabilir insani olarak. Böyle olamaz. Allah elçilerine ayetleri gönderirken koruma altına almamış olsaydı, örnekleyelim, bugünkü Müslümanların konumunda olmuş olsaydı, dünkü Müslümanların konumunda olmuş olsaydı, Rasulun zamandaki Müslümanların konumunda olmuş olsaydı, yani bir insan sıfatında olmuş olsaydı, Risale sıfatı olmamış olsaydı, bu durum işin gözüne aykırı olurdu. Ayetler gönderilirken şeytan ayetlere musallat olurdu. Bugünkü Müslümanlar nasıl anlamaya kalktığı zaman, yaşamaya kalktığı zaman şeytan de bir fitliyorsa Rasullü de fitlemeye başlardı. O zaman din yeryüzünde tebliğ edilmeden bozulmuş olurdu. Diğer taraftan Allah'ın rasulleri ayetleri aldıktan sonra kendi kafasına, kendi aklına göre yorumlamış olsalardı ayetleri, anlamış olsalardı. Her Resulün kendi akıl seviyesi vardı, her Resulün bir bilgi seviyesi vardı, her Resulün kendine göre bir hayat anlayışı vardı, kendine göre bir duygusal yapısı vardı, her Resulün. Aynı insanlar gibi. Eğer insanlar gibi rasuller de kendi akıllarına, kapasitelerine, duygu seviyelerine, yaşam standartlarına, bilgi seviyelerine göre ayetleri anlamış, hayatlarına uygulamış olsaydı ne olurdu? O zaman yine işin özüne aykırı olurdu. O nedenle ayetler hikmetleriyle birlikte indirildi. Hikmet ayetlerin anlayışı, kavrayışı, uygulanış biçimden ibarettir. Bütün Resuller insanların aksine ayetleri alırken, anlarken, açıklarken, anlatırken, hayatlarına uygularken Allah'ın hikmetiyle koruma altındadırlar. Farkında olmadan yanlış yaptıklarında insani sıfatlarından dolayı hemen düzeltilirler. Ama insanlar düzeltilmez biliyorsunuz yani. Allah rasullerinin düzeltmesine yönelik ayetleri görüyoruz, Kur'an'da okurken görüyoruz. Allah, ayetlerin tahrif edilmesi, anlayışlarının saptırılması, uygulamaların değiştirilmesi, tebliğ sürecinden sonra anlayan, uygulayan insanlara aittir. Rasullerin insanlık sıfatları ortadan kalkmamıştır. Yani işte kelime-i tevhid ve onun terevi olan kelime-i şahitken ne diyoruz? Muhammed Allah'ın Resulü ve kuludur. Yani hem beşerdir hem de Risale sıfatına sahiptir. Onlar insan olarak acıkırlar, yerler, içerler, tuvalete giderler, terler, üşür, yanar, ağlar, güler, yanılır, hastalır, yaralanır, yanlış kararlar verir, duygularına kapılır. Resul'ün insanlık sıfatıyla yaptıkları ile ilgili ayetlerde örnekler var. Örnekleri görmek için Müslümanların ayetleri dikkatli okumaları gerekiyor. Kur'an'ı şöyle dikkatli bir şekilde. Allah'ın Müslümanlara yüklediği görev, anlayışlarından, hayallerinden, peygamberlik, Resul kavramı üretmek değil. Allah'ın tanımladığı peygambere Rasul'e inanmalardır Bugün Müslümanlar gerçekten Allah'ın tanımladığı peygambere inanmak istiyorlarsa, şöyle tarihin anlattığı peygamberi bir kenara koyacaklar. Meal ve tefsirlerin anlattığı peygamberi de bir kenara koyacaklar. Ayetlerin şöyle bir orijinallerine doğru gidecekler. Yanlış çevirileri şöyle bir kenara koyacaklar. Bakın o zaman karşımıza yine bir peygamber çıkıyor. Biz o peygambere, Kur'an'ın anlattığı, ayetlerin anlattığı peygambere inanmak zorundayız. Ne yazık ki bugün Müslümanların çoğunluğu ürettikleri fantastik peygambere inanmaktadırlar. Bugün Müslümanların tarihinde, tefsirlerde, meallerde, kafalarında, yaşamlarında fantastik bir peygamber vardır. Fantastik peygamber insan değildir tanımlamalara baktığımız zaman. Fantastik peygamber Allah'ın sevgilisi, aşık olduğu bir yaratıktır. Tarihten gelen peygamberlik anlayışlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir fantastik peygamber var. O insan değil. Ne? Fantastik peygamber, Allah'ın sevgilisidir. Aşık olduğu bir yaratıktır. Allah bütün kainatı aşık olduğu peygamber yalnız kalmasın diye yaratmıştır. İfadeler böyledir, anlatım böyledir. Büyük bir hayranlıkla anlatırlar. Bu iddiada olanlara göre, varlık aleminde Allah ve Muhammed vardı. Allah sevgilisi Muhammed'e arkadaş olsun diye bütün kainatı yaratıverdi. Bütün bu kainat, onun yüzü suyu rümetine, o sırf ona arkadaş olsun diye yaratıldı. Sevgilisi Allah tarafından hediye edildi. Sapkınlığı görüyor musunuz? Okuyanlarınız vardır bu tür şeyleri. Onlara göre Adem'den önce de, zaten Hazreti Muhammed vardı, hatta ruhlar yaratılmadan önce iki tane varlık vardı. Allah ve Muhammed. Fantastik peygamber Allah ile mücadele eden, pazarlık edendir. O çok sevdiği insanlar için müminlere ağır gelmesin diye Allah ile dinin emirler üzerinde pazarlık yapmıştır. Allah'a kalsaydı, o ifadelere bakın bakın, anlatımlara bakın, eğer Allah'a kalsaydık biz ay ve yediydik, İslam'a ait hükümler bugünkünden daha ağır, daha fazla olacaktı. Resul sevgisini, hatırını ortaya koyarak hükümlerin birçoğunu iptal ettirdi. Namazı şuraya indirdi, orucu buraya indirdi, şu hükmü buraya ettirdi, şunu şöyle ettirdi, bunu böyle ettirdi. O Allah'ın sevgilisi olarak, Allah'a nazlanarak dediklerini kabul ettirdi. Üretilen fantastik peygamber kavramına bakın. Fantastik peygamber kendisine inanıp da Allah'ın emrini yerine getirmedikleri için suçlanıp cehennemle cezalandırılanları ekmekten kurtaran, Allah'ın hükmüne karşı çıkan aşkını, sevgisini ortaya koyarak suçluları cehennemden kurtarandır. Aşkını, sevgisini ortaya koyarak suçluları cehennemden kurtarandır. Üretilen fantastik peygamber fantastik peygamber Allah'ın elçilerinden biri değil. Özellikle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara göre. O Allah'ın elçilerinden biri değil. O bütün insanlığın aynı zamanda diğer bütün peygamberlerin üstünde bir elçidir. Yani elçilerin de elçisidir. Öyle bir anlatırlar ki bütün peygamberler ona tabidir zaten. Ona inanmak zorladı ve onlar zaten ona iman etmişlerdir. Aynı bugün Müslümanların iman ettiği gibi Hz. Musa da, Hz. İbrahim de, Hz. Adem de, Hz. Efendimiz de, Yunus da, Yusuf da peygamberimizin peygamberliğini tasdik edip ona iman edip ona tabi olmaya söz verenlerdir. Öyle anlatırlar. Fantastik peygamber Şiirlerde, naatlarda, mevlütlerde, kandillerde ayetlerin tarifinden ayrı olarak anlatılırken Müslümanlar şirkten şirke girerler ama bunun farkına varmazlar. Zira Müslümanların çoğu ayetlerin cahilidir. Kur'an'la hiçbir alakası yoktur. Halbuki Allah'ın Resulü ancak kendisini insan, Resul kabul edenleri, Allah'ı dinde tek otorite hüküm koyucu olarak kabul edenlerin kurtulacağını, ayetlerle defalar zeyan etmiştir. Resulün en çok korktuğu şey, ayetlerden çıkan özetle, Allah'ın huzurundaki hesaptır. Bugün Resulün aksine, Müslümanların hesaptan korkuları yoktur. Çünkü onlara şefaat ederek, hesaptan kurtulacakları bir peygamberleri vardır. Ne yazık ki Müslümanlar bilmiyorlar ki, kendilerine şefaat edecek peygamber, Allah'ın insanlara gönderdiği Resul olan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değildir. İnsanlara şefaat edecek Resul, insanların kuruntularıyla, hayalleriyle yarattıkları Rasuldür. O da hesap günü yanlarında olmayacaktır. Çünkü hayaller orada yoktur artık. Gerçekler vardır. Bundan dolayı da onlar sorumlu olacaklardır. Allah, hidayetini bizlere nasip ederek, ayetlerinde anlattığı Resul'e inanmayı, dinini gerçeğiyle tanımayı nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sunumumuz burada bitti. Hepinize iyi geceler diliyorum.